Boğaziçi Üniversitesi olarak, en azından Kütür Sanat Araştırma Merkezi ve Akla Tükençisi olarak bu alınma toplantısını e, yapmaya karar vererek. Arif Dirlik, bildiğiniz gibi e, Boğaziçi Üniversitesi'nin Robert Koleji'nin bir parçası e, 1964 yılında e, buradan aramıyor. E, doktorasını yapmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor. E, Eksik olanıyla mezun buradan e, fizik okumak üzere e, Rochester'a gidiyor, doktora yapmak üzere. E, Rochester'da hemen çok kısa sürede tarih e, yapmaya karar veriyor ve orada aslında e, Harry Haroutine tanışıp... tanışıp e, niyetini bildiriyor. Haroutine'a arifdir diye eğer fizik bölümü sizi kabul ettiyseniz düşünmeyen alıyoruz e, diyor ve aslında hiçbir e, mülakat, uzun bir konuşmaya gerek olmadan hızla e, Çin tarihi çalışmaya başlıyor. 73 yılında doktorasını tamamlayıp Duke Üniversitesi'ne geçiyor. 30 yıl boyunca orada çalışmaya devam ediyor. Daha sonra bir tür bir miktar emeklilik şeklinde e, e, 2001 yılında e, Oregon'dan geçiyor. E, işte, 2017 yılında kaybedince kadar orada çalışmalarına devam ediyor. Areflerin çalışmalar aslında iki bölüme ayırmak mümkün: e, Çin tarihi ile ilgili, Çin Marksizm, Çin Anarşizmi... Üzerinde kitapları 1980'li yıllar doktora tezi sonrası yayınladığı kitaplar çok sayıda kitap yayınlıyor. 90'lı yıllarda 10 yıl içinde aslında çok üretken bir tarihçi 10, 12, 13 kitap edit ediyor, 10 yıl içinde yüzün üzerinde makale yayınlıyor, 10 yıl üzerinde bu dönemdeki yayınların büyük bir çoğunluğu küreselleşme, postkolonyalizm, postmodernizm üzerine aslında e, uluslararası e, alanda tanınır olmasını sağlayan çalışmaların büyük bir çoğunluğu bu dönemdeki çalışmaları. Arif Dirliği'nin bizim açımızdan Boğaziçi Üniversitesi'nde önemli olmasının bir nedeni. 2000'li yılların başından itibaren, ki 22 yılından itibaren Atatürk Öniversitesi olarak biz temel derslerimizde müfredatın parçası haline getirdik, Arif Dirliği'nin katkılarını. Ee, Türkçe'de de aslında e, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından, tarafından Arif Dirliği kitabı, Post-Kolik Aura, önemli kitaplarından bir tanesi. Yayınlandı. E, o tarihten sonra dört kitabı, e, onunla birlikte dört kitabı Türkçe'de yayınlandı. Bu kitabların çoğu makale derlemeleri. E, Türkiye'de tanınmasında e, Ali Şimşek, e, yayıncı, birçok e, üniversite ders veren arkadaşımız, onun çok önemli e, katkısı oldu. kitabın hazırlanmasında o yapmıştı bir kitabı. Boğaziçi Üniversitesi tarafından yayınlanan. Veysel e, Batmaz Hocamız İstanbul Üniversitesi'nde, o da e, birçok kitabın e, makalesi, çevirisini yaptı derleme kitaplarının yayınlanmasına vesile oldu. Dolayısıyla 2005-2004 yılından bugüne dört kitabı, birçok makalesi Türkçe'ye kazandırılmış durumda. Türkiye'de bilinen, takip edilen birisi haline gelmiş durumda. Ben çok fazla uzatmayacağım. Konuşmacılarımız 20 dakikaya yakın geçmemek üzere konuşma yapacaklar. Ara vermeyeceğiz. O yüzden çay kahve ikramını öne aldık. Öncelikle Arif'lerin işinin de buraya gelmesini istemiştik. Bu toplamı da çok istiyordu aslında ama çok hızlı yaptığımız yaptığınız için ayarlayamadık. Fakat bize bir e, alma vesilesiyle bir e, okulumuz için mektup e, gönderdi. E, bir ay kralı hocamız onu okuyacak. E, konuşmaları e, Zafer Bey'le devam edeceğiz. Selçuk Hanım'ın küçük bir e, maruzatı var. Saat 3'te çok önemli bir toplantısı olduğu için Selçuk Hanım'la devam edeceğiz. Selçuk Hanım'ın 3'te ayrılmak zorunda kalacak. E, Çağlar Bey ve Halim şeklinde devam edeceğiz. Ben onerasyon e, görevini yapmaya çalışacağım. Teşekkürler. Uh, please read as a greeting from Arif's wife yazılan, sizlerle paylaşmak istiyorum. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. On the occasion of your gathering at Boğaziçi University to remember Arif, I would like you to know that in his final months, Arif remembered you as well. Arif had many fond memories of his years at Robert College and often delighted in recalling ingenious pranks he and his classmates conceived and in good humor inflicted on un unsuspecting teachers and professors. The stories of pickles suspended in midair above the teachers' desks or vehicles dissembled and reassembled to appear miraculously on high towers always brought deep laughter and joy no matter how many times he told them. In his final reflections, Arif wrote, and now Oksana begins to quote Arif Dirlik himself, I was shaped by the education I received in Robert College and have not regretted it one bit. As I look at our yearbook, I am struck by the comfortable togetherness in the pictures of students from diverse backgrounds, Turkish, Greek, Armenian, Bulgarian, Arabic, Jewish, who were friends and classmates, not different ethnicities or religions. The cosmopolitanism of the staff and the curriculum would leave a permanent imprint on my educational outlook. The humanities faculty in charge of the two-year sequence made sure to compensate for the Eurocentrism of William McNeill's Handbook of Western Civilization by three weeks of lectures on Islam, every year by Geoffrey Lewis, invited from Oxford for that purpose. Most of my teachers I remember fondly, the physicists Hans Walton and John Frehley, Richard Bithert and Ergiment Atbay in English, who probably taught me how to write and appreciate literature, the young Sina Akshin, who brought a social consciousness to his teaching, and Hilary Sumner Boyd in the Theatre Association, with whom and guests at his weekly parties expanded my humanity's consciousness. And at one of those parties, I had the privilege of a long conversation with James Bolden over issues of class and race. And, of course, the incomparable Alexander Nadolsky, refugee from the Russian Revolution, who rescued us from becoming köftes. And yet the messages were complex in an environment where at least some were willing to face up to the contradictions. The ambiguities were there in the course of everyday education, perpetuating a suspicion that those who were there to help us didn't quite have the faith in our capacity to be helped. During those years of rising consciousness of imperialism, when the Turkish government was bent on unwisely, I felt, uh, bringing private universities under state control, these ambiguities were easily weighted toward an inherent bias. These experiences, no doubt, had much to do with my intellectual orientation after I arrived in the U.S., What may have been a quote-unquote Turkish perspective originally would quickly turn into what I would like to describe as more of a third-world perspective. And here the quote from Arif Dirlik ends and Roxanne continues. And she says, Having visited Robert College in 1990s when I met Professor Atabay and his wife Jill and many of Arif's classmates... Uh, I know the lovely spot above the Bosphorus where you assembled today. Arif loved Istanbul, he remembered. Arif's wish was that I one day toss a black rose into the Mediterranean with the hope that it would find its way along the currents to Mersin, the town of his birth. I'm sure it will, inshallah, in peace. Thank you. She says. Geçen sonbahar diyelim ee, tarihçilik iki önemli e, şahsiyetini yitirdi. İki önemli tarihçi tarih yazıcılığına emek vermiş e, tarihçiler bunlar. Ee, biri Arif tabi, Arif bir paralıkta yitirdik. Ee, öbürü de e, Georg Iger's diye bir tarihçi, bizim tarih öğrencilerimiz çok iyi bilirler. Georg Iger's'in kitabını, üstte birçok kitabı var ama 20. Yüzyıl Tarih Yazıcılığı adlı kitabını, Historiography in the 20th Century adlı kitabı, biz uzun yıllar tarih bölümünde, historiografi derslerinde kullanıyoruz, temel kitap diyebilirim. Ee, tabii e, Diggers'ın e, çok kitabı oldu. Ee, özellikle Diggers'ın bu söylediğim kitabı daha bir eurosantrik bir historiografi gündeme getiriyor dedi. Daha sonra Diggers e, e, Avrupa dışı tarih yazıcılığına doğru yöneldi e, ve e, Global History of Modern Historiography adlı çok önemli bir kitap yayınladı ki burada Arif'i de zikrediyor, Arif de gündeme geliyor. Ee, çünkü Subaltern Studies dediğimiz alana, yani bir ölçüde tabandan tarih, History from Love dediğimiz alana doğru yönelindiği vakit bir ölçüde Arif bir şekilde dünya tarihçiliğinde önemli bir yer işgal ediyor. Ee, ve daha sonra yine Igars'ın Marksist Historiografi adlı bir kitabı çıktı ki orada bu e, Türkiye ayrıca yer aldı, ee, e, Türkiye bölümüne yer aldı açıkçası. İngiliz büyük bir kayıp e, tarih yazıcılık açısından. Maalesef tek bir kitabını Türkçe'ye kazandırabildik. Diğerleri e, Türkçe e, yayınlanmadı. E, aslında... E, Iggers'la Peter Burke, bizim tüm tarih yazıcılığımızın ana materyali olarak bugüne kadar geldi. Ama Peter Burke, ki çok daha iyi tanıyoruz, en az 78 kitabı Türkçe'ye çevrildi ve ders malzemesi olarak kullanıyoruz. Islık yayınları özellikle son zamanlarda bütün eserlerine Türkçe'ye çeviriyor Peter Arif'in durumunda ise Arif'in 4 kitabı Türkçe'ye yayımlandı. Fakat ilginç bir şekilde Arif'in asıl odaklandığı tarihçilik, yani Çin tarihçiliği üzerine Çin historiografisi ya da Çin Komünist Partisi ya da bir ölçüde Çin'in diyelim farklı bir yörüngeye girdikten sonra yazdığı Post-Revolutionary China, türü literatür Türkçe'ye kazandırılmadı. Yani asıl Çin e, arifin <gülüyor> e, e, uğraş alanı e, ve bütün bu postmodernity post, e, veyahut işte e, global, e, global e, globality üzerine işte e, global modernity üzerine, modernite üzerine yazdıkları, çizdikleri bir köyüde bu e, Doğu'da Sovyet sisteminin ve çıkışı ile ondan sonra gündeme 90'lı yıllardan itibaren ele aldı konular oldu. Ee, Tabi burada çok ilginç, aslında Arif tarihçilikten çok kabaca ifade ediyorum, sosyolojiye kaydı diyebilirim. Yani zaten kendisini tarihçi ve antropolog olarak tanımlar genelinde. Evet. Ve aslında bu postkolonyalizm üzerine yazdıklarına baktığımız vakit orada da mesela erken dönemlere gitmiyor. Yani kolonyalizm üzerine artık yazmadı. Yani ben hep Türkiye açısından bakıyorum. Türkiye'yi nerede zikredecek, ne yaptı, ne etti? Çünkü hakikaten kolonyalizm literatürde girildiği vakit Türkiye... Ayrı bir yer işgal ediyor. Yani bilimli mücadele bu bağlamda önem arz ediyor. Yani şunu sezdim bütün bu Arif'le ilgili okuduklarından sonra. Arif Türkiye ile olan, yani empatisini yitirmiş bir tarihçi olarak karşımıza çıkıyor. Son zamanlarda yazdıkları, çizdikleriyle ilgili olarak. Oysa Arif Robert Kolej'deyken son derece siyasi bir kimdik. Ve Türkiye ile çok yakından ilgili bir ilkinlik. Ben zamanımın el verdiği ölçüde sizli, sizi o günlere götürmek istiyorum. Robert Kolej günlerine götürmek istiyorum. Çünkü Arif yani, 3 yaşında İstanbul'a geliyor ve 12 yaşında Robert Akademi'ye geliyor ve 12 yıl sonra yani 1964'te Robert Kolej'den elektrik mühendisi olarak mezun oluyor. Ve daha sonra Fulbright bursuyla Amerika'ya gidiyor. E, fizik, gönlünde fizik yatıyor aslında. Aile soruyla mühendis olduğunu iddia ediyor. Birçok durumda olduğu gibi. Ama e, çok kısa sürede karar değiştiriyor. Demin Nadir'in belirttiği gibi tarih alanına giriyor. E, ve e, e, Çin'e odaklandığı vakitte aslında e, önemli bir tarihte, 66-68 arasında Berkeley'de bulunuyor ki öğrenci hareketlerinin çok yoğunlaştığı bir evre. E, o nedenle de aslında daha bir e, radikal çizgiye doğru yöneliyor. Aslında Arif Türkiye'de e, Maksist mi? Değil. Şimdi aslında ben sizi Marifin, e, şey, Arif'in ilk kitabına götüreceğim. <gülüyor> Türkiye'de edit ettiği, yayınladığı bir kitaba. Bu kitap 1962 63 yıllarında, 1962'nin sonbaharı ve 63'ün başlangıç evresinde Arif'in Robert Kolej'de düzenlediği bir dizi, konferansın edit edilmiş bir kitabı. O sırada Arif, cemiyet yani dernek başkanı. Bu derneğin adı akronimi epey uzun. r k m m t k o k böyle bir şey. Bu, bunun <gülüyor> şu anlama geliyor. Robert Kolej Mühendislik Mektebi Talebe Cemiyeti Kültürel Organizasyon Komisyonu. Ee, Arif ee, ee, bunun başında bulunuyor. Ve tam 27 Mayıs sonrası bu kitabı çeşitli cephelerinde Atatürk'ü düzenliyor. Böyle bir konferans dizi düzenliyor ki bence çok önemli bu konferansta yer alan kişiler. Yani diyebilirim ki o tarihe kadar belki Türkiye'de çıkmış bu denli geniş platformu olan ve çok farklı disiplinlerde söz sahibi kişileri ki bunların birçoğu Ankara'da İstanbul'a getirtik, burada Robert Kolej'de konuşturuyor. Ama epey olaylı konferans dizisi bu, onu da söyleyeyim. Çünkü ön sözde Arif anlatıyor yani neler başına geldiğini bir şekilde. Şimdi ben isimlerden, bir kere ha, onu söyleyeyim, bu organizasyon komitesinde kimler var? Bir kısmını e, sizler de bilirsiniz. Sina var tabii. Sina öğretim üyesi olarak Sina Akşin, daha sonra siyasal bilgiler şey, o e, Hamit Fişek var. Hamit bizim e, e, bildiğiniz gibi psikoloji bölümünde hocamız. Metin Kunt var. Metin Kunt da bizim tarif bölümünün kurucuları arasında yer almış bir kişi. Aslında benim, yani aslında Robert Kolejli arkadaşlar belki e, e, diyenleri konusunda e, e, arkadaşlar yardımcı olabilir. Met, Mete Turan'ı hatırlıyorum, Mühendis galiba, Mühendislik yapıyor. Kısacası aslında bu kişilerin önemli bir kısmı daha sonra Amerika'ya gitmiş durumdalar. Bir kısmı Türkiye'ye geri döndü ama Arif dönmedi. Arif 64'te gitti ve bir daha dönmedi. Tabii burada bu emigre bilim insanlığını sorgulamak gerekiyor. Yani mesela demin söylediğim Iggers'da bir şekilde Hamburg doğumlu bir Alman. 1926 doğumda aslındaydı, yani İgers dediğim kişi, ama Almanya üzerine çok yazmış bir kişi yani bir noktada kendi ülkesi üzere çok yazmış bir kişi. Hâlâ böyle bir yönü yok, yani Türkiye üzerine. Birkaç makalesi var, işte Sun senle karşılaştırıyor filan, Atatürkü falan. ama güçlü makalelerdi, onu da söyledim. Yani, yani aslında bence Sunyak senden çok Mao'ya karşılaştırsa daha bir anlamlı olurdu gibi geliyor bana dönüşümcülüğü, dönüştürücülüğü bağlamında. Şimdi bu, şimdi mesela Muzaffer Şerif'le çok yakın bir benzerlik görüyorum ben Arif'te. Çünkü Muzaffer Şehir, Türkiye'den giden bir emigre bilim adamı, sosyal psikolojide, dünya çapında ünlü bir şahsiyet, daha doktora tezi, bugün bile sosyal psikoloji kitaplarında e, yer alıyor o denli önemli bir şahsiyet. E, o da Türkiye'ye kapılarını kapamış bir insan. O kapılarını kapamış bir insan. Bunlara biz genellikle 4Bler deriz bu militarist coğrafya Fakültesi'nin kurucu kadrolarında yer alan sosyal bilimciler ki hakikaten Türkiye'de sosyal bilimin çok önemli bir atılım yapmasını sağlamıştır bu dört kişi Beyce Oran var, Niyazi Berkese var, Ertem Naliboratap var, bir de Mustafa Şerif Başoğlu var bu 4B yani isimlerindeki B harfi nedeniyle. E bunların davranışlarına baktığım vakit bunlar da farklı. Bir şekilde ne bileyim Niyazi Berkes de yurt dışına gitti ama Niyazi Berkes yurt dışında Türkiye'ye çok geç döndü. Dönmek durumu daha doğrusu dönebildi. Ama 20. yüzyılın en önemli sosyal bilim Türkiye'ye dönüp kitabını yazmıştır bana göre. Yani Development of Secularism hakikaten, Türkçesi de Türkiye'de çağdaşlaşma olarak çıkmıştı, hakikaten kendi döneminin en önemli... Yani kısmen tarih, isman sosyoloji kitabı olarak nitelendirilebilir. Yani dediğim gibi çok farklı, Muzaffer Şerif ise öyle gittiği vakit tamamen kapıları kapamıştır. Aynen Arif'te olduğu gibi. Türkiye'yi silmiştir yani ilk ölçüde kendi defterinden diye düşünüyorum. Ben her ne kadar karısının, eşinin yazdıkları çok duygusal bir şekilde... Türkiye ile olan bağını gösteriyorsa da. Evet. Şimdi ilginç bir şekilde Arif'in aslında geçmişle ilgili anılarında bu kitabın çok önemli bir yeri var. Devamlı anlarda senin gönderdiğin bana gönderdiğin Jeffrey Williamson'la olan söyleşisinde de hemen bu kitaba gönderme yapıyor. Yani bu kitap hayatında çok önemli bir yer işgal ediyor. Arif'in tabii getirdiği, sosyal gemilere getirdiği yani tarihçiliği tabii ki o konuda Çin tarihçiliği üzerinde Selçuk herhalde çok daha yetkin bir şekilde bunu gündeme getirecektir. Hakikaten önemli bir tarihçi. Hele Çin historiografisi üzerine yazdıkları. Şimdi tarifi e, özellikle e, bu post üzerine yazdıkları ya da e, işte global modernity diye nitelendirdiği alan üzerinde yazdıkları aslında önemli. Yani ve bu e, e, subaltern studies dediğimiz Hindistan'da yeşeren bir tarihçiliğin temellerini mesela Arif çok daha yine Avrupa'da bulunur, Avrupa'daki tarihçilikte budur bulur. E.P. Thompson gibi, Eric Hobsbawm gibi tarihçilerin açılımı sonucunda e, Hindistan'da subaltern studies'lerin geliştiğini vurgular ki bunu aslında subaltern studies'in, içinde olan Hindistanlı tarihçilerin önemli bir kısmı bunu reddedenler, Yani Sabotone Statistin e, -Statis tamamen bir şey olduğu yani Hindistan'ın kendi öz, öz unsuru olduğunu e, vurgular. Şimdi ikinci bir ususu bu. Birinci vurgulamamak bir istediğim husus bu. Yani bu alanda yani bir ölçüde bir eurosantrik bir yönünün, yönünün daha olduğu, yönünün sürdüğünü belirtmek isterim artık bir noktada. Ama tabii Arif'in en önemli eleştirdiği hususlardan biri bu postmoderniteye geçirdikten sonra aşırı kültüralizmin getirdiği darboğazlar bunun üzerine odaklanır. Ve aslında gene bu bilirsiniz modernitedeki sosyal postmodernitedeki kültürelin çatışma alanında aslında Arif böyle iki arada bir derede durmayı tercih eder. Yani sosyali gene önemseyen bir tavır içerisinde olmuştur. Bunu da e, vurgulamak gerekir. Gerçekten Arif yani bir şekilde kültürel isim üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. E, yani bu alan bildiğiniz gibi özellikle 1980'lerden sonra ile birlikte bir tür e, kültürel maksisim diye nitelendirebileceğimiz bir alana doğru açılım sağlanmıştır. Bu alanda Arif'in önemli çalışmaları vardır, kültür faktörünü vurgulayan önemli çalışmaları vardır. Fakat bu alanda da aşırı noktaya gitmediğini söylememiz mümkün. Arif'in tabi diğer bir önemli katkısı bu 68 üzerinedir. Yani bu 3. Dünya'cılık üzerinedir. Yani 68 üzerinde yazmıştır Arif. Ve 68'in nedenli 3. Dünya açısından önemini vurdun ama. Çünkü 68 aslında Batı'da gelişmiş bir süreç olarak ele alınması gereken bir e, olaylar zinciridir Ama Arif bunu ters çevirir. Büyük ölçüde 3. Dünya'nın daha doğrusu postkolonyalizmin geçirdiği kriz sonucu gündeme gelen bir, Oğu olarak karşımıza çıkartır 68 ve ondan sonraki gelişmeleri ve aynı zamanda 68'in e, yani sosyalist dünya açısından da sosyalizm bağlamında da bir kırılma noktası olduğunu ve o tarihin aslında bir çöküşü bu çöküşü sosyal sosyalist düşüncede bir çöküşü başlattığını vurgulama e, gereği duyar. E, bu aslında ilginçtir bu noktalar hakikaten. Üçüncü dünya tarihçiliğini, ki bir noktada o üçüncü dünya evresinin de son bulduğunu vurgulama çabası içerisindedir. Aslında bunun kapitalizmin kendi bünyesinde geçirdiği dönüşümlerle çok yakından bağlantılı olduğunu, fakat yeni bir yapılanmanın aslında eskiden olduğu gibi kurumsal bazda bir e, muhalefetin olmadığı, daha çok e, sosyal medya bağlamında ve özellikle, e, ...sosyal taban örgütlerinin e, etkinliğinde bir muhalefetin oluştuğunu ve bunun artık eskisi gibi... ...işte bir, bir ikinci dünya, üçüncü dünya şeklinde bir ayrım olmadığını, çok daha entegre bir süre, süreç olarak karşımıza çıktığını e, söyleme gereği bir yer. E, tabii Arif'in, e, e, e, maalesef piyasada bir tek kitabı var bildiğim kadarıyla şeye baktım. E, ...son iletişimden çıkan kitabı var, Kriz, Kimlik ve Siyaset Küreselleşme yazıları şeklinde. Hakikaten küreselleşme sürecine, küreselleşme literatürüne önemli katkılarda bulunmuş bir bilim insanıdır. Keşke Türkiye'ye daha fazla odaklanabilseydi derim ben şahsen. Yani şimdi buraya gelmeden Ömer Wikipedia'ya baktım. Orada Wikipedia işte çok temel bilgiler veriyor Arif'le ilgili olarak. Etkilendiği kişiler e, diye üç kişi sanıyor. Biri Max Karl Marx'ı belirtiyor. İkincisi Mao Zedong'u e, Zedong belirtiyor. Üçüncü olarak da e, Fyodor Dostoyevski'yi belirtiyor. <gülüyor> Bence Dostoyevski hakikaten e, e, Arif'i anlamak için önemli bir e, kaynak diyorum, açılım diyorum şahsen. Ben burada bitireyim istersenlerdir. Çok teşekkürler Zafer Bey. Oturum başkanı ben şey olmasaydım bir saat konuşurdu onu da hatırlatayım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Zafer Bey'in kitap getireceğini bildiğim için 3 kitap getireceğini tahmin ettim. Ben 4 kitap getirdim. Ağırca, <gülüyor> hesaplı tahmin ettim. Ağırlık olmasın 5 getirmedim. Sen çıkalım. Dinliyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani bu vesileyle arit bir anlar ve aynı zamanda da belli bir dönemin istoryografik gelişmelerini de değerlendirdim. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi de benim Arif Dilin ile olan ilişkim e, bir uzaklık garipçisi olmandan dolayısıyla. Yani sahanın içinden bizim gayet yakından takip ettiğimiz e, ve bildiğimiz ve okumamız gereken diyelim ki ikinci literatürden bir tanesiydi Arif Dilin çalışmaları. E, Arif Dilin belki bu birazcık zafere de bir hani bir response olacak sahanın içinden doğrudur. Bir tane bir küçük bir makalesi var. İşte The Camillus Revolution ve yani Sun Yat Sen gibi. Benim eski master öğrencilerimden sonra doktorasını Harvard'da Çin tarihinde bitirdi. Hale Ev oldu, aradı, taradı filan o makaleyi buldu. Çünkü Hale'nin master tezi de meslek evet, konuydu. Yani Sun Yat Sen ve işte... ...Kemal Atatürk'ün düşüncesini karşılaştırmak gibi böyle bir tezdi. Bir tane bir şey çıktı Arif Dirlik'ten ve onu da kullandı tabii ki tezinde literatür olarak. Fakat bence ben katılıyorum çünkü Muzaffer Şerif'le de kendimin çok ya, ya, genç bir yaşta karşılaşmışlığı vardır. Belki o jenerasyonun bir etkisi, o da olabilir, bir nesil meselesi de var yani Türkiye'den ayrılmak belki o kadar dramatik geldi ki böyle bir nevi bir duvar yani duygusal artık diyebileceğim bir duvar böyle çökmüştü o nesil emigre ve kendilerini hani yerde siyaseten de emigre olarak düşünen büyük düşünürlerimizin üzerine fakat zımdan diyebilirim Kemal'is devrim, Cumhuriyet'in kuruluşu ve dolayısıyla onun 20. yüzyıl modernitesinin içindeki yeri sürekli Arif Dirliğin Çin tarihi üzerine yaptığı ve yaptırdığı çalışmalara bir bence alt tema olarak giriyordu. Birincisi kendisinin işte doktora tezi olan sonradan da yani Chinese Marxist thought olarak çok da yankı yaratmış olan kitabından bahsedeyim. Ki erken 80'li yıllarda yayınlanmış olması lazım. Şimdi Amerikan literatürü açısından bu neden tutuldu bu kitap? Çünkü Maoism, Chinese Marxist thought, Marxist thought in general, Amerika'da unutmayın, 50'ler McCarthyism dönemiydi. 60'larda zannetmeyin ki 68'i öğrenci hareketleri oldu diye Amerikan Akademiyası 24 saatte değişti. Hiçbir şekilde yani akademiyanın tutumu Marksizme karşı son derecede soğuk savaş retoriğinin içindeydi. Yani bunu şuradan görebilirsiniz. Nelson Davis'in eşi, ki bir, kıymetli bir matematikçidir, 70'li yılların ortasına kadar pasaport alamında Amerika'da Komünist Partisi üyesi olarak görüldüğü için, 70'li yılların ortasına kadar diyorum. Nitekim karı koca Kanada'ya emigre gitmeye mecbur oldular. Yani ee, ülkelerin ideolojisi ve diyelim ki hani iktidar kur, e, tavırları böyle 68 hareketi oldu diye pat diye değişmiyor. Dolayısıyla Arif Dirli'nin e, Çin Marksist düşüncesini daha evrensel, daha diyelim 20. yüzyıl dünya e, devrimleri ve dünyadaki 3. dünya dönüşüm hareketlerinin çerçevesinde oturtması Amerika açısından inanılmaz bir yenilikti. Bunu 1960'larda yayınlayamazdı. Kesinlikle ben literatürü biliyorum. Yani Çin tarihi mavisin üzerine yayınlanan literatürü bunu yayınlayamazdı. Yani e, onu da benim düşünceme göre yani bir e, Türkiye'nin yaşadığı dönüşüm. İşte klasik bir Kemalist Türk devrimi kavramı. Onu tırnak içinde kullanıyor olması bir normalleştirme yani Amerika'daki soğuk savaş ritoriğinden Çin Marksizm'ini çıkartma için bir bence göndemdi. Nitekim kitabının da hani kalıcılığı buradan geldi yani paradigmadan çıkardı Çin Marksist düşüncesinin. İkincisi, tuhaf yerlerde Arif diriyim, bu böyle hani Türkiye hassasiyeti ortaya çıkar. Maalesef kendi çalışmalarında doğrudan değil. Zafer'in söylediği gibi. Fakat e, onun yetiştirdiği en iyi öğrencilerden biri çok parlak için tarihçisidir Yani ikinci, üçüncü nesil diyebiliriz. Şu anda NYU'da yakın zamana kadar East Asian Studies Departmanı'nın bölüm başkanıydı uzun yıllardır. Rebecca Kahn çok parlak bir manuskrisi yayınlanmıştır ee, Duke üniversiteler 2002 yılında. Staging the World Chinese Revolution at the Turn of the Century diye. Bu 1911 Çin devriminin tam arifesinde Çin milliyetçi ve devrimci uh, aktivistlerin hatırakları olsun, onların işte yayınları olsun veya onlarla ilgili raporlar ve belgeler olsun. ilk defa olarak böyle bir bilinciye kaynak kullanarak onların tartışmaları. Şöyle ki Çin devrimcileri 1908'e bakıyorlar ve diyorlar ki Türkler şöyle Türk devrimini yaptı. Gün bizim günümüzdür. Dolayısıyla uzun bir Türk devrimi tartışması vardır. Onların kendi ee, diskurunun içinde. Ve bu da bu kitapta çok önemli bir yer alır. Ee, bence o ahiftirliğin e, danışmanlığından dolayı. Yani o e, Türk Devrimi tartışması 1908 yani Meşrutiyet İlan'dan bahsediyoruz. Ee, ve şöyle bir sonuca varır Rebecca. Aslında 1909-1910'da yeraltı örgütü olarak çalışan Çin e, milliyetçileri öyle 1911'de devrim yapalım filan diye karar vermemişlerdi. Yani bu herhalde bir 10 sene sonra olur. 15 sene sonra olur filan gibi. Fakat e, 1908'deki Osmanlı'daki ikinci meşrutiyeti okuyorlar gazetelerde ve diyorlar ki gün bizim günümüz. Hızlandıralım. Yani çünkü devrimler oluyor. Hani bizimki de olsun. ...filan gibilerden. Böyle bir... ...capturing the moment diyebileceğimiz. Ee, onun yönettiği... doktora tezlerinde hep böyle... ...zımnen bir... ...Türkiye'deki dönüşüm, Türkiye'deki... ...işte e, yenilikçi hareket... E, ...bir e, işte... ...eksileriyle, artılarıyla... E, Cumhuriyet'in kendi getirdiği... ...dünya görüşü ve projeleri... ...filan zımnen... ...bir böyle another revolution to compare... ...gibi... Ee, tabii ki Çin tarihiyle ilgili tezler bunlar. Onlar böyle bir arka kapıdan hep girerler. Tahmin ediyorum bu Arif'in herhalde eminim danışmanlığı ve hani ön görsü dolayısıyla e, ortaya çıkmıştır. Ee, Arif Tildin kendisini ben 1990'lı yıllarda tanıdım. Yani Uzak Doğu tarihi işte ve çalışmaları konferanslarında Amerika'da tanıştık. Ve ondan sonra da sürekli ilişki içindeydik. Nitekim eksik olmasın, ben 1980 yıllardan beri hatta hala Emirli Salimde bizim tarih bölümünün işte e, lisal süslü öğrencilerine historiografi dersini veriyorum. Ve bana da o zaman Türkiye'de böyle hemen internet falan filan oradan işte dosya yolla PDF'i bas böyle bir teknoloji yok, postayla yayınlanmadan önce dahi makalelerini yollardı. Yani kullanabileyim diye historiografide. Onun için hani 90'lı yıllardan itibaren eksik olmasın bende onun yolladığı draftlar vardır. Yani ben bunu historiografi dersine o şekilde entegre edebiliyordum. Kişisel konuşmalarımızda Edward Said'e çok diyelim ki eleştiri getiriyordu. Yani Sarah Older tabii Edward Said'in düşüncesinden hani ilhamla ortaya çıkan bir post cultural, uh, kritik uh, yaklaşımıdır diyebiliriz. Uh, neden bir kritik getiriyordu? Çünkü diyordu ki bu kadar sadece düşünce ve kültür üzerine durduğun zaman, hani bir tek cultural perceptions, intellectual ideas dediğin zaman, yani uh, Politik ekonomi açısından o toplumda olan dönüşümleri görme meselesinden geliyorsun. Yani ne oluyor kardeşim? Ekonomilerden nereye gidiyor? Kapitalizm mi oluyor? Liberal ekonomi mi oluyor? Nereye gidiyor? Bunları birden bire böyle bir hani perdenin arkasına itiyorsun ve bir düşünceler tarihi çerçevesinde ve sadece düşünce düzeyinde tarihsel olgulara bakıyorsun ki bunu büyük bir çarpıklık olarak yani eksiklik olarak görüyorduk. Bu daha kavramsal tarafı, yani daha böyle bir işte düşünce çerçevesindeki kritiğini bir de şahsen tahmin ediyorum. Bunu da itiraf etmişliği vardır. Bu Savolcu'nun studies'in ki Hindistan'da E.P. Thompson'un da etkisiyle Hint tarihçiliğinde çıkan çok anlatıcı ve yeni bir ekordur. Fakat onun ivmesi ve rüzgarıyla... Amerika'ya gelip de böyle çabuk çabuk tenure position'ları kapan Hintlilere de gıcık oluyordu. Bu duygusal Yani böyle bir hani e, bunun credential'larını kullanıp ben 3. Dünyayı size getiriyorum filan ondan sonra veya işte bakın böyle bir Hindistan'da yeni bir kritik bir işte ekor ortaya çıktı. Tabi Amerikan Akademiyası ilgili bundan. E, ama bunu kullanarak You pick up jobs in Chicago, Columbia, and then, you know, life. Yani Buna böyle bir duygusal bir tepkisi vardı. Yani bunu resmen kendilerine Amerika'da iyi pozisyonlar almak için kullandılar diyordu. Artık bilemem. Doğrudur, yanlış mıdır? Hani... ...Amerikan Akademiyası'nda bu kadar böyle... ...işte... ...konspiratoryum görmek istemiyorum ama... ...belki dediği de... Bir, ...bir miktar doğru olabilir çünkü sonuçta... ...kendisi orada yaşıyordu onu diyebilirim. Bir bir... ...yine belki böyle... ...yani çok yalvardım... ...ne olur şu pürüz... ...teknik problemleri halledin... ...lütfen gelin çünkü biz Boğaziçi Üniversitesi'nde... ...işte Japonca diline başladık... ...ben Japon tarihi veriyorum... Ben bütün makalelerimin draft'ını ona yollardım. Eksik olmasın müthiş commentler üzerine verir ve bana yardımcı olurdu onları e, yayınlamamda. A, i̇şte Çinci'ye de giriyoruz filan. Yani size ihtiyacımız var. Hakikaten buna çok üzülürüm. Yani 2000'li yıllardan sonra keşke gelebilseydi. Yani bizim öğrencilerimize inanılmaz katkısı olurdu. Ee, ne yazık ki işte yani insanlar böyle bir hani get set in their ways yani bazen problemleri çözemiyorlar ee, son comment bu da anekdotal tarafı ee, 90'lı yıllardaydı bir konferansta kendisi de büyük üniversiteden olmuş olması gerekir çok parlak sosyolog belki tanırsınız Edward Tiryakyan yani e, sosyoloji üzerine klasik eserlerden birisi e, e, vardır Benle tanıştım. Ben de düşünüyorum. Til Yakyan bana böyle karşı ürkek davranıyor. Ondan sonra acaba diyorum hani Armenian question what is it falan sonra bir gün geldi dedi ki has nothing to do with the Armenian question. I know your you know um, ideas about it and so on falan diye. <gülüyor> We were so afraid because you're Turkish that you would be as temperamental as you know Arif Dirlik. Hani bizi ne zaman azarlayacaksın? Biz onu bekliyoruz dedi çünkü böyle Duke University katatonik bir şekilde dondurmuş bu. Temperamental Turkish Professor havasıyla böyle diyor ki böyle sana bakıyorduk diyor. Hani acaba bu international trade mi kızacak? Bu bize bir laf mı edecek? Hayır yani dedi. Yani it's a big country, all of people, you know. <gülüyor> bu da işin şaka tarafı ama çok sayılan ve çok ciddiye alınan bir. Bilim insanıyla onu söyleyebilirim. Bakmayayım Tiryaki Hanım böyle şaka yapmasına. En yakın arkadaşlarından biriydi. Ee, dolayısıyla hakikaten e, Amerika'daki modern Çin çalışmalarında bir çığır açtı onun eserleri. Ben yani e, tabi Marksist talk üzerine yazdıklarını e, demek istiyorum. Çünkü Cold War paradigmasından çıkarttık oluyor. E, bu da önemliydi başka zannedersem bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, teşekkür ediyoruz. Çağla Hoca'ya devam ediyoruz. Toplam bir şey ile konuşmaları isteye olursa söz verir. Ben aslında kendisini Begumton'a tanıdım. Begumton, biliyorsunuz, Eskiden, şimdi o kadar değil. Ee, bu, dünya sistemi tartışmalarının merkeziydi ee, ve e, altıncıda, her üç veya dört kere geldi oraya e, ve e, konuşmalar yaptım. Zaten konuşmanın sonuna doğru e, niye bu dünya sistemiyle dünya sistemi özellikle ilgi gösterdiğini? söylemek istiyorum. Um, ondan önce e, bu büyük üniversitesi meselesi e, biraz 30 yıl orada tarih e, profesyonel olarak e, kalmış aletlerdik. E, ve e, bir geldiğinde kendisini otelden almaya gitmiştim bir yere gidecektik. E, Dedik ki bu basket maçı bitmeden giremem. Mümkün Türk Üniversitesi belki biliyorsunuz yıllarca Amerika'daki üniversiteler arası basketbol şampiyonuydu ve çok basket meraklısıydı kendisi. Şimdi Selçuk bahsettiği kitap belki bu Türkiye'nin ilişkisi üzerine en direkt bir koment olabilir. Aslında Türkiye'yi çok ilgilendiren bir konu da bu kitap ve de muazzam paralelliklerdir Artedi'nin anlattığı hikaye ile Türkiye'de bu kitabın yayınlandığı dönemdeki tartışmalar arasında kitabın yayınlanma tarihi 1977' tezini yazma tarihi tabi biraz daha önce 70'lerin başında bana. E, kitabın adı e, Revolution History, Origins of Marxist Historiography in China 1919-1937. E, ve kitap, e, Marxizm'i yeni yeni keşfeden e, ve de komünist büyük, önemli ve güçlü bir komünist partisiyle de e, mecburen giriş, e, ilişkide olan tarihçileri anlatıyor. Ee, ve bu tarihçiler e, e, sosyolojiden söz ettiği öfer e, Marksizm vasıtasıyla sosyolojiyi keşfediyorlar. Yapmak istedikleri tabii Çin tarihini nasıl yorumlayalım ve e, bu Çin tarihini yorumlarken e, önümüzdeki olması beklenen veyahut olmasını bizim de e, aktive edeceği devrimi nasıl bu tarihten çıkarabiliriz? Şimdi siz de biliyorsunuz 1970'ler Türkiye'de tam da bu, bu olayın yani tam da bu, bu tür soruların tartışıldığı bir dönemdi. E, Arif Dilli'nin de bu Türkiye'deki tartışmalardan haberdar olmadığını düşünmek zor muhtemelen haberdardı. E, ben bu kitabı özetlemek durumda değilim tabii çünkü bu tarih, yani Çin tarihini herhalde çok iyi bilmek lazım. Çünkü çeşitli dönemleri var ve Türkiye'nin yani Türkiye o dönemde hiç olmazsa bildiği Osmanlı tarihine nazaran hem tarih olarak çok daha fazla, çünkü milattan önce 300'e, 500'e başlatıyorlar yaptıkları tartışmaları. Hem de tabii korkunç miktarda fazla materyal var evlerinde. Dolayısıyla yapılan tartışmalar... Ve de oradaki tarihçilerin gördüğüm kadarı, yani Marksist tarihçilerle, söylüyorum, bizim Türkiye'deki Marksist tarihçilere nazaran hepsi daha fazla, daha zengin. Tarihlik e, bu kitabı diyor ki ben bir entelektüel tarih yazıyorum, yani entelektüellerin tarihçilerin tarihini yazıyorum. Dolayısıyla bu tarih kitabı değil. E, fakat e, bu önemli çünkü aynı zamanda bu sosyolojiyi keşfederken tarihçiler yeni takım şeyler de söyleye, söyleyebiliyorlar tarih hakkında. Dolayısıyla tarih için de e, önemli bir şey, önemli katkıları e, var. Şimdi e, bu, bu Marksist metodun için bu tarihçilere bu kadar metot e, olarak e, katkısı olduğunu ve de sosyal tarihe eğilimleri açısından büyük katkısı olduğunu anlatıyor. Ee, ve de tabii ki diyor Marksist tarihçiler önce bu tarihteki üretim tarzı meselesine girmek istediler ve bunu yani bu üretim ilişkilerinin ön plana getirmesini sağladılar. Ee, fakat benim özelliklerim Yorumladığım kadarıyla Çin'de bu Türkiye'den biraz daha zor olmuş. Çünkü o zamana kadarki tarihte bunu Selçuk'un yanında söylemem abes aslında ama yani anladığım kadarı çok daha konfüçyen bir yaklaşım var tarihe o zamana kadar. Ve yani daha çok bir iyi imparatorlar, kötü imparatorlar, imparatorluğun yakılması, imparatorluğun güçlenmesi türlü bir tarih. Dolayısıyla paradigmatik değişiklik, yani oradan, o tür bir tarihten Marksist bir tarihe geçiş, daha keskin bir kopukluk yaratıyor. Türkiye'de ise bildiğiniz gibi hakim olan tarih çok daha modernizasyon odaklı bir tarih, yani paradigma olarak bir modernizasyon paradigması. Ve de bu paradigma öyle çok da yüzeysel ilişkiler ya yani sadece sadece siyasi veya da mensuptanın yani iyiliği ya da sadece zaman kötülüğü veya da konjürler ne yaptıklarından öte bir hakikaten bir modernleşmeyi yani yaşam koşulları içinde nasıl olduğunu da gündeme getiren bir tarih. yani biraz daha Türkiye'de avantajlı Marxistler var anlamda. E, fakat tabi tarih yazımının o zamana kadar çok daha zengin olması Çin, Çin tarihinde de büyük bir avantaj veriyor. Şimdi e, bu uzun dönemde üretim tarzları nasıl değişti, toplum yapısı nasıl değişti ve e, sosyal koşullar nasıldı vesaire gibi sorular sorulduğu zaman... E, bu soruları siyasi anlamda yani çok daha araççı bir şekilde yanıtlamak da tabii bir e, büyük bir problem. Çünkü esas olarak Marksist tarihçilerin yapmak istedikleri devrime bir potansiyel e, background getirmek e, ve artık bunu defalarca dile getiriyor kitabın içinde e, ve diyor ki bir e, yani ben tarihçi gözüyle bakıyorum olaya daha doğrusu tarih yazımının gelişmesi gözüyle bakıyorum. Dolayısıyla bu siyasi e, e, tandas, siyasi bayes diyelim, e, kolay bir şey değildi e, ve de tarih yazımını e, dolayısıyla da tarih yazımını olması gerektiği kadar da ileri götüremedi. E, yani bu Marksist paradigmayı kullanırken ne kadar araççı olup olmadığı da çok önemli. Fakat diyor, 20'den 30'larda bu daha kolaydı. Yani çünkü daha henüz bir şey yok, resmi tarih söz konusu değil. Tabi şeyden sonra, devrinden sonra çok daha zor. Şimdi bu konularda tabii ki Türkiye ile olan paralel çok aşikar. Fakat bir Türk okuyucusu için bence Çin tarihinin nasıl yazıldığıyla ilgili olan tartışmalar içinde en ilginç taraf Avrupa üretim tarzı tartışması. Çünkü bütün 1920'ler, 30'lar boyunca hakikaten bu üretim tarzı tartışması evet. ön planda. Çünkü mesele tabii niye Çin sonunda kolonize oldu yani kolonize olmadı yani emperyazmin etkisine gel, girdi e, ve niye kendi başına kapitalizmi geliştiremedi e, şimdi tabii bu konu bu çerçevede Türkiye'ye çok benzer bir e, problematik bu çünkü aşağı yukarı paralel bir e, yörüngeye girme söz konusu 19. yüzyılda i̇şte 1838 anlaşması var onlarda 1841 anlaşması var Dünya u var, orada aynı şekilde gümrük idaresi var. Yani bir kolonize olmayan fakat tamamen neredeyse Avrupa ülkelerinin, Avrupa devletlerinin yörüngesine giren iki tane örnek. Şimdi klasik Marksist şablonu takip edersek yani bir tek çizgili gelişim şablonunu biliyorsunuz Marksist tarihçiler tarih derdimi de marksist tarih anlayışında yaptı. standart veki marksist tarih anlayışında belli bir sekans vardır. İşte şuradan başlanır. Ondan sonra bir noktada böyle bir tekten, bilmem, e, feodaliteye geçilir. Feodalitenin sonunda bir şekilde kapitalizme geçilir. Şimdi dolayısıyla bir marksist tarihçinin bu niye geçilmediğini anlatması biraz problemli. E, ya diyecek ki e, biz e, aslında geçiyorduk, tam geçmek üzereydik. O sırada emperyalizm geldi, durdurdu bizi ki, milliyetçi tarihçiler genelde böyle bir yaklaşıma beklerler. Veyahut da bu feodalitenin bir şekilde farklı bir feodalite olduğunu söylemek lazım. Yani bir feodalite vardı ama mesela feodalite çok örneğin Çin'de yapılan Çin'deki alternatiflerden bir tanesi buydu feodalite vardı fakat bu feodalite çok uzun zaman sürdü. Çünkü belli bir ile beraber olan feodaliteden söz ediyoruz. Ve bir şekilde çeşitli nedenlerden dolayı fakat en ön planda da devletten dolayı bu feodalite ve metalaşma süreci birleşip daha böyle bir kapitalist ilkel bir sistem yaratamadı gibi bir yaklaşım. Şimdi ee, bu tabii bir yaklaşım. Ee, fakat e, tarihçiler diyorlar ki biz bakıyoruz ee, aslında bu feodal evretim tarihleri denilen olay çok da benzemiyor. Ee, belki Millat Hoca 3. yüzyılda bu jüri devredikleri jüri çoğu bilmiyorum selçuklası. Ee, belki o sırada var hakikaten böyle bir çünkü e, daha patrimonyel bir durumda işte ya, prebendal bir durumda Tabi topraklar verilmiş e, takım insanlara, onlar şöyle daha böyle düzen tutmuş fakat daha sonraları böyle feodal düzen pek gözükmüyor çünkü devletin e, feodal lordlar karşısında, feodal efendiler karşısında zayıf olması gerekir. O tüm bir şey var feodal. Yani devlet merkezi, devlet güçlü değil hiçbir şekilde. E, köylülerin de bağımlı ve eser konumunda olması gerekiyor ama böyle bir şey yok. Dolayısıyla Nasıl bakacağız bu olaya, yani bulamıyoruz diyorlar ve buradan çıkıp tabii ki tahmin etmişsinizdir şimdiye kadar aynı Türkiye'deki gibi bir asetipi diye bir olay var Marks'ta çeşitli şekillerde referans verilen fakat tam da geliştirilmemiş bir şey olay aset üretim tarzı diye. Fakat tam o sıralarda, yine bu sözümü ettiğimiz dönemde, biliyorsunuz belki Sovyetlerde de üretim tarzı ile ilgili çalışmalar 1938'de Stalin'in emriyle kesiliyor. Çünkü pek hoşa gitmeyen neticeler çıkıyor bu akut olayından. Ondan önce ise Sovyet tarihçileri de epi ilgili bu konuyla ve Sovyet tarihçilerinin Çinle ilgili yazdıklarında da e, tam bazıları evet bu işte açıktır filan diye söz ediyorlar. Bazıları da yani bu feodal değil başka bir şey bu işte büyük devletin büyük güçlülüğü vesaire gibi şeyler söylüyorlar. Eee şimdi Arif'in de tabii bunu bir historiografi e, ve bir, yani maç anlatır gibi anlatıyor. Fakat e, sempatisinin de bu yönde olduğunu çok açık belli ediyor. Yani Çinli tarihçilerin bir açıntı keşfettiklerini ve bu keşfettikten sonra da hakikaten özellikle tabi devletin gücü açısından çok akıl şeyler söylediğini yapıyor. Ve bu konuda ilgili bir mektup Şimdi, niye bu kadar rezistans var bu acıt olayına karşı? Yine Türkiye'deki paralel tarihe bakabilirsiniz. Çünkü klasik Marksist anlayışını aşağı yukarı alt üst ediyor şey modeli. Yani devlet, klasik anlayışta biliyorsunuz devlet sınıf çatışmasından çıkar. Sınıf çatışmasını bir şekilde halletmek için ya da resolve etmek için diyelim devlet çıkar ortaya ve devlet şekilde dolayısıyla e, hakim olan sınıfın temsilcisidir ve onun adına bir şeyler yapar. Oysa hakim olan sınıfı yok, devlet var sadece ve devlet başka bir yerden çıkmış. Şimdi bu tabi standart klasik Marksist anlayışa göre e, olmayacak bir şey. E, şimdi Rus tarihçileri şimdi ilgili olarak e, daha çok bu hidrolik modele sarılıyorlar. Yani daha sonra bu çok savaş sırasında bir toplumun ıı, ıı, meşhur kitabıyla anlattığı model, fakat daha önce bir toplum şimdi tarih üzerine bir kitabı yazıyor. O dönemde de söylediği, ıı, yani bu devletin bu şekilde güçlü olarak ortaya çıkması, ıı, suyun idaresini üstlenmesi dolayısıyla, yani ıı, engelsinde meşhur bir yazısı vardır. O, orada. Iı, Hakim sınıf toplumun sorunlarını halleden sınıftır der. Dolayısıyla toplumun sorunlarını halleden bir sınıf olabilir. Mesela burjuvazi işte yatırım yapıyor, iş buluyor vesaire. Fakat devlet de aynı şekilde toplumun sorunlarını halledebilir. Yani devlet eğer su getiriyorsa topluma o zaman devlettir hakim sınıf gibi bir şey. Böyle bir hakim söz konusu. E, dolayısıyla şimdi devletin bu şekilde kendiliğinden ortaya çıkmış olması, devletin bir sınıf olarak köylüye karşı olması çok dediğim gibi, çok tuhaf bir yaklaşımdır. E, çünkü ortaya demek ki köylüyle devlet arasındadır esas çatışma gibi bir sonuç çıkıyor. E tabi bu da yani bir devrim yapıp da iktidarı devlete Yeniden vermeye çalışan bir devrimci işte bu biraz sorumluluyor. Yani devletten alıp devletten beri yazdıkları sonunda bilememek için zaten bir soru çıkıyor. yani Ve tabii daha belki e, e, Marxist yataşım için daha da önemli olan eğer sınıf çatışması yoksa tarih nereden geliyor? Ha, o zaman demek ki tarih de yok. E, tarih yoksa o zaman e, demek ki bu kolonializm, Marx'da söylediğim gibi, bizim gerçek, yani geçerli bir olay ve de önemli bir olay. Çünkü aksi takdirde bizde hiçbir şekilde bir hareket olmayacaktı gibi bir şey çıkıyor. Ve tabii bu da, yani demek ki bütün hareket Avrupa'dan geliyor, biz de burada böyle Avrupa olmasaydı durup kalacaktık gibi bir sonuç çıkıyor. Yani orada bir milliyetçi şeyler de, milliyetçi duygular da alevleniyor. Ee, ve e, yani Avrupa'nın böyle çok e, tekil unik olduğu ve de Avrupa olmadan yani dolayısıyla Avrupa merkezçilik olmadan hiçbir şey yapılamayacağı gibi bir sonuç çıkıyor. Şimdi tabii bu, bu olay e, problem e, bu problem e, Çin tarihçilerini e, tabii çok şey diyor e, ve bu atüt meselesini savunanlar da e, esas olarak HATÜT e, diye ayrı bir e, ayrı bir e, çizgi yoktur. Aslında bütün e, emperyizm girene kadar e, her şey doğuda böyle bir, e, bir şekilde stagnasyon böyle duraganlık şeklindedir. E, ve e, esas olan devletin güçlülüğü e, yani bir şekilde üretim tarzı programatiğinden çıkmaya çalışıp Sadece devlete bağlamaya çalışıyorlar. Şimdi e, Arif Dili'nin söylediği şu. Diyor ki e, tam bu sırada ben tezimi yazarken e, e, Grundris'e tercüme edilmeye başlandı. Şimdi Grundris'e de biliyorsunuz Marx'ın işte 1930'larda ortaya çıkmış bir manuskripti kapitali yazmadan önce bir hazırlık döneminde yaptığı noktalar. Ve bu, bunun bir bölümünde de Precapitalist Formlar diye bir bölümü vardır. Onu da ta 1964'te galiba Habsbaum ıı, yayınlamıştır. Yani hem çevresinin üzerinde koment yapıp hem de ıı, yayınlıyor ve ıı, önemli bir sayfalık bir ön sözü var. O ön sözde de şunu söylüyor. Diyor ki, ıı, Habsbaum bence biraz abartarak söylüyor. Aslında diyor Marx asetipini de bir alternatif olarak görüyor. Yani ya feolatiye gidilir ya da asetipine gidilir. Asetipine gidilirse de tabi durulur orada gibi. Şimdi ben bir alıntı yapacağım. Artık dediğim kendi, kendi yazdığı bu. Diyor ki Forman bölümünde, İngilizce okuyabilirim ama. İngilizce yok şu anda. Forman bölümünde Marx, kapitalizm öncesi toplumları daha detaylı bir şekilde inceliyor ve tartışmasız çok çizgili, varyantlı bir tarihsel gelişme öneriyor. Asyatik, köle ve feodal üretim tarzlarını tek çizgili aşamalar olarak değil, yani birinden önüne geçiren olay değil. Üretim tarzını tek çizgili aşamalar olarak değil, toplumdan farklı çıkış yolları olarak görüyor ve bunların sadece sonuncusunu, yani feodaliteyi kapitalizme geçiş olarak değerlendiriyor. Bir paragraf sonra da şunu söylüyor, yani bu kavramın sorumlu olmasına rağmen Marx'ın Atücü, Avrupa'daki geçmeden farklı bir tarihsel çizgiyi anlatmak için kullandığı da açıktır. Ve de Çin tarihçilerinin bunun farkında olduklarını fakat bir yandan da ulusal gurur, bir yandan da siyasi kaygılar, kaygılarla kabul etmekte zorlandıklarını Şimdi, dediğim gibi bu Türkiye'deki e, tartışmaya çok paralel bir şey, e, ayet diliğini anlattı ve e, yani bir, bir nefeyi bu kıstadan hisse gibi ben <gülüyor> yani öyle okudum. E, belki hakikaten e, Türkiye'deki tartışma hakkında vardı, ona e, bir koment olarak biraz da yazıyordu. Belki de değil, belki de hakikaten sadece Çin tarihçiliği çerçevesinde yazıyordu. E, biliyorsunuz bundan sonra yani bu kitaptan sonra tabi için tarihçilerin çok şey yazıyor e, fakat e, esas e, görünümlülüğü tanınılırdı e, o 1994'teki söz edilen makale yani bu şey e, postkolonyal yalnız burada bir şey söylemek istiyorum e, biraz e, Sabalton e, tarihçileriyle bu postkolonyal e, Amerika'da bir ilgiç bulan e, kültür tarihçi, ya kültür çalışmacıları arasında tam bir e, özdeşlik olmadığını söylemek lazım. E, Arif çeşitli yerlerde söz ettiği e, yani bu, bu post altıncılar e, aslında e, gayet ciddi bir şekilde e, Marksizan bir e, şeyden geliyorlar, bir background'dan geliyorlar ve de e, söylendiği gibi işte mesela E.P. Thompson, Habsbaum, e, vesaire gibi e, aşağıdan yukarıya e, tarih yapalım diyen fakat Marksist olan tarihçileri takip ediyorlar. Dolayısıyla onlar hiçbir zaman e, bu kültürelist e, şeye girmiyorlar. Yani e, bir sadece e, yani yapıdan, sınıftan vesaireden bağımsız ve sadece kültüre bakarak bir takım sonuçlar çıkarmaya çalışan. E, şimdi ya, bu, buradan e, buradan çok hızlı bir şekilde bu Bengim seneye geldiği meselesini e, anlatmak istiyorum. Şimdi bu e, bu post, postkolonyal orada e, esas olarak benim bir kritikalisti postkolonyalçılara e, e, kızıyor. E, Homi Baba'yı, Gyan Prakash'ı mesela bunları örnek olarak gösteriyor. E, şimdi bu, bu Söylediğimiz bir şu yani sadece bu değil bundan sonra gelen ve tamamlayıcı olarak düşünebilen birçok makale var. E, bu kendi kredosu burada şu e, bakın diyor dünya değişti artık biz farklı bir dünyada yaşıyoruz. Eskiden hakikaten e, bu, ulus devletler var Ulus devletler kendi işlerini kontrol ediyorlardı ama kapitalizm öyle bir şey değil artık. Kapitalizm artık her yerde her şeyi kullanan ve de böyle sınırlara pek etmeyen, yani sınırları çok da kare olmayan bir şey, her coğrafyada sermayeyi, işçiyi bulduğu kültürü işine yaradığı şekilde kullanmaya hazır. Yani biraz bu, bu kültürelist yaklaşımın işte ulus ölk toplumsal cinsiyet gibi ...olayları tartışması ve bunların içinde bir direnme olayını özellikle ön plana çıkarmaları e, tamamen temelsiz yapılan bir şey. E, yani bu kapitalizmin ne olduğu, nasıl e, işlediği meselesini pek, şeymeden, e, e, pek e, gündeme getirmeden sadece e, belli noktaları alıp o noktaların üzerinde bir takım böyle e, e, varyasyonlar yapmaları. E, e, fakat e, e, bu yapılamaz e, çünkü esas olarak e, dünyanın temellerini nasıl değiştirdi ve de bu tabii ki koronelizmden beri aynı şeydi. değil. Temellerin değişmesi de bir şey. e, maddi temeli anlatmadan bunu yapmak e, hatardır. Ayrıca da e, kendinizi işte, psikolojik bir takım anlatılara e, sokuyorsunuz. Ondan sonra bir deymiş işte, bu hani master slave üzerinde anlatılara gülüşünüz. E, politika yani ekonomi politiğin ve de e, sınıf e, analizinin yapılmaması e, bir problemdir diyor. esasen Hüdsho. Fakat e, aynı zamanda diyor ki bu bu yani bu kapitalizmin bu şekilde her yere girip girmesi ve her şeyi renc etmesi e, bir e, yeni bir modernite e, anlamına geliyor. Çünkü hakikaten bu ulusların kendi içinde de birinci dünya var, kendi içinde de üçüncü dünya var ve de bu, bu artık ağlar diyelim, muazzam bir, kargaş, bir karmaşıkta yol açıyor. Farklı kültürleri kullanabiliyor bu sermaye ve farklı şekillerde tömür yapabiliyor. Dolayısıyla çok farklı direnmeler lazım artık. Yani kapitalizme, eskisi gibi de, koronel veyahut da üçüncü dünya ve niyetçiliği şeklinde karşı çıkmak imkansız. Ve de bu Moderniteyi de yani çeşitli şekillerde ortaya çıkan moderniteyi, çeşitli kapsamlarda ortaya çıkan moderniteyi artık tek bir e, kökeni olmayan modernite de bir global modernite olarak görüyorum. E, yani aslında farklı çeşitlerde bir ara bir multiple moderniteyi zaten kullanıyorum ondan sonra global modernite olayında karar kılıyor. Ve de diyor, mesele, bütün mesele bu global moderniyetinin e, nereden çıktığını ve hangi e, maddi koşulların içinde hareket ettiğini ve dolayısıyla ne tür bir gerektirdiğini anlamak veriyor. Ve de bu, tahmin edebileceğimiz gibi tam da bu o, World Systems o, paradigmasının içinde sorulmuş bir soru. Yani World Systems etrafındaki literatür tam bu konularla ilgili tam bu, bu tür sorulara cevap vermeye çalışıyor. O yüzden de <gülüyor> A.B.B.M.T'na 3 e, 4 4 5, 5, 4 4 4 Sırın da deyim ee, Çağlar Hoca'nın biraz açtığı konuyu e, biraz daha açarak e, ariftirlik hakkında konuşmak istiyorum. Ben kendisiyle değil ama eserleriyle e, tanışmam sınıfta oldu açıkçası. İşte Çağlar Hoca'nın bahsettiği e, post-conor avra, kritiklik bir 1994'te çıktığında ben de doktora yok, yeni başlamıştım da. 1996 Güz döneminde bir seminer dersinde bu metinle karşılaştım. İşte daha yeni Amerika'ya gitmiştim. Postkolonyalizmle ilgileniyorum. Daha çok Edward Said okumuştum. Arif dilin e, müthiş bir şekilde eleştirdiği diğer postkolonyal e, eleştirmenleri okumuştum. Dolayısıyla bir akademisyen olarak ya da adayı olarak kendime bir kimlik aramaya çalışıyordum. Sonra birden bire karşıma Arif Dillik diye birisi çıktı. Seminer ders sınıfısının da son dönemindeydi. Ama ben hemen bir solukta bu yazıyı okuduğumu hatırlıyorum. Onun için benim hem bir akademisyen olarak şekillenmemde Arif Dillik'in sorguladığı işte postkolonyal e, aydınların konumu işte Avrupa'yla ve Amerika'yla olan onların o karmaşık ilişkisini sorguladığı makale benim için gerçekten önemli bir yere sahipti. E, bugün bile hala bu makale çok önemli. E, çok e, etkin bir şekilde postkolonyal çalışmalarda e, tartışılmaya devam ediyor. Burada yapmak istediğim bir, birkaç tane Alıntı yapıp sonra o alıntıların içinde ben nasıl esinlendim bu bu çalışmadan ve bu çalışma beni nereye götürdü ve sonra o gittiğim yeri bir anlamdan için bıraktım o şekilde okuyabilirsiniz bu konuşmamı şimdi çok temelde bu makalede. Arif, e, arif Dirlik Postkolonializm'in dünya bakışıyla Amerikan birleşik, Amerika Birleşik Devletleri bunları çok açıkça söylediği için burada söylüyorum ve Avrupa'nın güçlerin çıkarlarıyla örtüştüğünü iddia ediyor. Temel varsayımını aslında bunun üzerine e, kuruyor. Ona göre işte 19, e, 1990'larda Postkolonializm en kul -cool, yani özellikle karşılaştırmalı ile çalışıyorsanız en kul -cool, e, şeydi Kaleşter ya, yaklaşımcı bir, an, bir anlamda. Ee, işte bu makalede bu moda yaklaşım nasıl ortaya çıkıyor? Onun bir panorasını veriyor. Sonra onun post yapısı aldığı ve post modelinize nasıl borçlu olduğunu ortaya koyuyor. Sonra ise daha çok e, bunun e, işte o post yapısı aldığı ve post modelin dille ve ideolojiyle nasıl e, aynı olduğunu göstermeye çalışıyor. Burada e, yani makalede benim tekrar baktığımda e, gördüğüm en temel şeylerden bir tanesi e, bunu yaparken e, ...postkolonyalizm işte geçmişteki o devrimci atmosferi nasıl yok ettiğini hatta gelecekte de devrimi nasıl imkansız kıldığını bu işbirliğinden dolayı neredeyse. E, Sanki onu ima ediyor. Ee, ve burada da özellikle e, o dönemde e, postkolonyalizm, melezlik ve arada e, ara yerlilik ya da aradalık in bin kavramların üzerine epeyce e, konuşuyor. Ve şey olarak e, postkolonyal aydınların kimliğinin, ideolojisi ve dilinin yapısal değil, söylemsel olduğunu özellikle vurguluyor. Bir alıntı yapıyorum şu anda kendisiyle. Postkolonyal terimi söylemine ait temalar yönünden kavrandığında postkolonyal toplumlarda ikamet edenlerin ya da bu toplumlardan gelenlerin çoğu bu terimin kapsamı dışında kalır. Üçüncü dünyada yaşayanların büyük bölümüne modernleşme ve milliyetçiliğin neden çekici geldiğinin açıklamasını yapmaz küresel ekonomideki uluslar bildiğini mar marjineleştirdiği insanları yalnızlığa terk eder. Prakash biraz önce Çağlar Hoca'nın değindiği e, madun, maduniyet çalışmalarının önemli kişilerden bir tanesi. E, Prakash şu gözlerini yaparken bunu kabul etmiş gözükmektedir. Birinci dünya haricinde Hindistan'ın kendisinde de batılı söylemlerin, Gücü ulus devletlerin yektesi ve planlaması aracılığıyla yürür. modernleşme ve uygulamalı bilim ideolojicileri ulusal siyasetin gövdesini öylesine derinden işlemiştir ki sadece emperyal gücün orşunları olarak ne kendilerini belli edebilirler ne de bir işleve sahip olabilirler. Burada o alıntıyı şey yapıyor. Sonra kendisi şöyle bir şey söylüyor. Bu postkolonyal toplumlarda kendi meleziklerinin açık bir şekilde farkında olmayan ve birbirlerini katletmeye devam eden diğerleri arasında pek çok etnik grubu dışarıda bırakır. Burada neticede şunu vurgular Arif ne Postkolonyal herhangi bir şeyin tarihi değil, dünyayı kendilerini postkolonyal aydın olarak gören ya da görmeye çalışan Aydınların kendi imgelerinde kurmaya çalışan bir söylemdir. Başlangıçta belirttiğim gibi bu aydınlar birinci dünya akademilerine ulaşmış, üçüncü dünya aydınlarıdır ki, postkoloyal, postkolonyallik ile bu kadar aşırı deşir olmalarının sebebi sıkça öyle göründüğü gibi kimliksel bir ıstırabın değil, yeni bulunmuş bir gücün dışa vurumdur. Burada söylemek istediği kısaca postkolonyal kendisinin avukatlığını yapan bilim insanlarının çıkarları kadar 3. Dünyanın çıkarlarını temsil etmez. Başka bir ifadeyle dilliğe göre postkolonyalizm Amerikan Akademisi'nde yer tutuculuktan başka bir şey değildi. Yani bu kadar acımasız yani Çok da haksız değil burada. Yani Belki devrimi engelledi mi engellemedi bilmiyorum ama işte Homi Baba'nın Üniversite of Chicago'dan nasıl gittiği hikayesini neredeyse işte Neymar'ın Barcelona'dan Paris'e gittiği şeklinde hatırlan, hatır, hatırlayanlar vardır. Peki ben buradan yola çıkarak ne yapmaya çalıştım? Dediğim gibi e, Arif Dirlik burada işte birinci dünyada yazan postkolonyal aydınların Amerikalı ve işte Avrupalı güçlerle o çelişkili, çelişkili ve muğlak ilişkisini irdeliyor. Ben de peki işte Sovyetler Birliği gibi bir ülkede yaşayan Türkiye halklar aydınları bu devletle nasıl bir ilişkiye giriyor onu peşine düşme çalış ve orada işte 1917 ile 1937 arasında özellikle Özbekistan'da yaşayan aydınların edebiyatçıların Sovyet işte devrimiyle nasıl bir ilişki kurduklarını ilk önce o devrimi nasıl işte memnuniyette karşılaştıklarını sonra bu mermiyetin yavaş yavaş nasıl e, ortadan kalkmaya çalıştığını görmeye çalıştım. Burada e, özellikle üç tane, işte bugün modern e, öznek edebiyatının e, kurucu figürlerinden olan Abdullah Ahmet Süleyman Çorban, Abdullah Fıtrat veya Abdullah e, Kadiri gibi üç tane. Bir tanesi romantik kadiri, bir tanesi şair, diğeri ise tiyatro yazarı. Onların çalışmaları ve Sovyetler Birliği'yle kurduğu ulatlıkları, ilişkileri görmeye çalıştı. Ee, ve mesela bu şüpheci yaklaşım bir şekilde mesela Orta Asya hakkında konuşulduğu zaman ve yazıldığı zaman en temel şeylerden bir tanesi. <gülüyor> daha, son, daha önce Rus İmparatorluğu'nun yaptığı işte böl ve yönet bir e, e, Şiadi'yle Sovyetler Birliği'nin nasıl hareket ettiğini ve Sovyet Orta Asya'da beş tane Türkiye Cumhuriyeti bu arada Tacikistan Türkiye Cumhuriyeti değil ama Türkiye'de o şekilde görülüyor bir anlamda. Bu beş cumhuriyetin nasıl ortaya çıktığını söylüyorlar. Ama unutulan Türkiye'deki tarih yazımı bir şekilde bunun. Unutulan bir şey var. İşte burada yerel e, aydınlar şu veya bu şekilde benim çok sevdiğim ifadeyle soyet sistemiyle müzakereye girerek, diyaloğa girerek aslında o parçalanmada da epeyce pay alıyorlar. Mesela Semerkant ve Bukhara en çok tartışılan iki şehir. Bunlar kültürel olarak ve tarihsel olarak daha çok Tacikistan e, olarak görülüyor. Çünkü konuşulan dil e, Tacikçe ya da Farsiyo diyelim. Yani e, Orada yaşayan halkın çoğu Tacik. Ama Özbekistan sınırları içinde kalıyor. Çünkü işte o dönemdeki önemli, önemli yöneticilerden Akram İkramov ya da Fazıl Hocaev diye iki kişi var. Onların ikisi Buharalı ve Semerkantlı ve Sovyet Moskova ile çok yakın ilişkileri olan siyasetçiler. Dolayısıyla o, o iki şehir modern Özbekistan'ın partisi haline geldi. Bir kere edebiyatta ne oluyor? Özellikle birkaç örnek vereceğim. Ne kadar? Birkaç tane örnek vereceğim Abdullah Süleyman Çorpan'ın şiirleri üzerinden. İşte bu Abdullah Süleyman Çorpan, işte bizim bir, bir anlamda Tanzimat Dönemi'ni hatırlatan cedidcilik hareketinin önemli simalarından bir tanesi bundan temel şeyi bizdeki reformcu, tanzimatçılar gibi işte yerel modelleşmeyi reform, reformla birlikte toplumu dönüştürmek. Bu şekilde yazmaya başlıyor kendisi. Sonra 1917'de işte Ekim devrimi olunca ilginç bir şekilde müthiş bir memnuniyetle Karşılıyor. Hatta bir tane de şiir yazıyor. Kızıl Bayrak diye. 1918. Bir, bir, bir, bir, birkaç tane küçük alıntı yapacağım özmek bu arada. Köz açık. Bakın her yön. Kardeşler kandey zaman. Şarlıkla toltı cihan. Fida bugünlere can. Yani müthiş bir heyecan. Ha, neredeyse bizim ikinci meşrutiyetteki meşrutiyet nasıl karşılıyorsa o tür bir heyecan. Ve şeyle ee, sevinçle ee, bir anlamda sosyalizmin, komünizmin ortasına gelmesini alkışlıyor ee, Süleyman e, Çorpan. Sonra çok kısa bir süre sonra bakıyor ki Sovyetler Birliği ile Rusya arasında çok temel farklar yok. 1920'lerden sonra birdenbire farklı şiirler yazmaya çalışıyor. Daha bir yaklaşımla. Ee, Sovyetler Oradaki bir anlamda oradaki konumunu işgalci olarak kolonyal bir ilişki üzerinden kurmaya başlıyor. Mesela sadece şiirlerin başlıklarını vereceğim. Onlardan bir tanesi aldanış. Yani nasıl aldatıldığını yerel halkın bu Sovyetli devriminin oraya gelmesiyle. Başkası üzümgen ülkeye, bozulan ülkeye. Best Andy diye yeter artık diyor artık bağırmaya falan başlıyor ondan sonra. Sonra işte ilginç bir şekilde Sovyetler Birliği kendi gücünü orada pekiştirdikten sonra bu eski ceditlerle olan ilişkisi de çok şey. Artık onlara ihtiyacı kalmıyor çünkü yeni bir elit yetiştirmeye başlıyor ve 1900... 30'lardan sonra bu eski ya da edebiyatçıların yerini yenilikler alıyor o zaman. Ne oluyor? O zaman yapılan en temel şeylerden birisi 1937'de işte Stalin'in o büyük aydın kıyımı döneminde her üçü de idam ediliyor aslında. Ama ilginç olan çok dolayısıyla çok dramatik bir sonları oluyor her üyesinin. Ama ilginç olan ondan sonra bu üç elitin yerini alan ya üç elitiyatçının yerini alan aydınlar yine yerel Özbek aydınlar. İşte toplumcu gerçekliğin Orta Asya'da yerleşmesine en büyük katkıyı bulunan kişiler bunlar. Hatta daha sonra işte daha Bazı Özbek aydınlar ya da yazarlar özbekçe yazmayı, rutsça yazmaya başlıyorlar. Çünkü ancak o şekilde sansürden ya da işte toplumcu gerçeğin ilkelerine tam uymamak için rutsça yazmak daha bir kolaylık sa sağlıyor. Yani bunlardan bir tanesi de işte e, Cengiz Aitmatov, kırgız e, yazar bildiğiniz gibi Kırgızca yazmaya başlıyor. Sonra bakıyor sansür çok acımasız ve sert, şiddetli. Dolayısıyla rutsça yazmaya çalışıyor. Başka bir tanesi işte Özbekistanlı Timur Kulatov. O da Rusça yazıyor çünkü şeyde Taşra'da Sovyetlerin o edebiyat politikası çok daha şiddetli. Çok teşekkür ederim. ...teşekkür ediyoruz. E, i̇zninizle salamına sözü vermeden... ...iki cümlede ben e, sarf edeyim. Selçuk Hanım'ın ve... E, ...Çağlar Hocamızın konuşmaları... ...bizi 70'lere... ...düşünsel ve politik ortamına götürdü. İsabetli de oldu. Çünkü her ne kadar arif dirilik... ...Türkiye'ye bağlı tamamen kopmuş birisi gibi... görünmekle birlikte... ...özellikle 70'lik yıllarda yazdığı... doktora Etezi'nin 78'de yayınlıyor... Ee, ...ilk olarak e, çalışmalarının arka planında düşünsel Türkiye ortamının ne kadar e, belirgin olduğunu e, görmüş oluyoruz. Fakat arif birliğin e, duyulan ve dinlenen bir entelektüel akademisi var ortaya çıkması 90'lı yıllarda e, oldu. ikinci evresi diyorum. E, buradaki çalışmalarından da e, 1990 yılında yazmış olduğu... E, ...Culturalism, as a Hegemonic Ideology and Liberating Practice siyasete ve pratiğe vurgu yapan bir çalışma. Postkolonyal eleştiri, postkolonyal Aura makalesi 94 yılında yayınlandı. Üçüncü bir makalesi onun politik yönelimini ortaya koyan bir makale. Türkçesi de burada var mı? Türkçesini ben bir Türkçesini okuyayım size. Yer temelli imgelen küresel, küreselcilik ve yer politikası. İngilizcesi de şöyle Place Based Imagination Globalism and the Politics of Place. Yani aslında bu makalesinde merkeziyetçi politik e, çözümlere bir eleştiri, e, bir alternatif arama çabasına girdi. Yani küresel kapitalizme karşı mücadelede e, yerel olanın, e, politik olanın, yerel ve politik olanın önemini vurgulamaya çalıştı. E, aslında e, biraz da entelektüel seyrini 1960'lı 70'lerden 1990'lı 2000'lerin iki evresinde kapitalizmin küreselleşmesiyle birlikte onun da politik arayışının e, küresel kapitalizme yerel alternatif politik çözümler e, bulma doğrultusunda geliştiğini söyleyebiliriz. E, bir de aslında postkolonyal düşünceyi iki, üç evreye ayırmıştır. 1960 70'ler e, bir de 1980 ve sonrası e, saydı İki ayağının biri birinci evde diğer ayağı ikinci evde olarak tanımlamıştır ve bir sahil, sahilde sahil sahip çıkmıştır. Onun kültürü önemsemesini, milliyetçilik eleştirisini hep savunmuştur. Eleştirisi daha çok aslında 80'li ve 90'lı yılların postkolonyal akademisyen ve düşünürlerine yöneliktir. Onların sosyal ve politik ekonomiyi topyekün reddetmesine yönelik eleştiridir. Her ne kadar sosyal ve politik ekonomiye sosyal olana vurgulamış olmakla birlikte bütün yazılar aslında bir düşünce tarihçiliği ekoli içinde yer alır diyebiliriz. Bunda da aslında 1960'lı yıllarda Rochester Üniversitesi'ne gittiği zaman Hayden White mesela orada çok güçlü entelektüel düşünce tarihçiliği. Amerika'nın en iyi düşünce tarihçilerinin hepsi o üniversitede. O ortamda tarihçiliğe yöneliyor. Bunun da etkisi olmuştur. Kapatırken düzenleme komitesi adına Arif yerelliği çalışmalarında düşüncesinin arka planı ...Boğaziçi Üniversitesi Robert College, yani kökeninin aslında bu topraklarda olması... ...konuşmalardan çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Boğaziçi Üniversitesi Robert Kuleyş'in içinde oluşmuş bir değer olması... ...çünkü hayatın 24 yılını bu topraklarda geçirmiş birisi. Bu kökenleri çok iyi gördük bugünkü konuşmalarda. Bunun altına özellikle çizmek istiyorum. Uluslararası Akademik Entelektüel bir figür haline gelmiş birisi. bizle bağını vurgulamış olduk bugün... Ee, Boğaziçi Üniversitesi adına da bunun da önemli bir değer olduğunu Robert Kolej ve Boğaziçi Üniversitesi'nin önemli bir değer olduğunu altına ben mühendislik e, fakültesinin de burada bir eski mühendis olarak ben de izninizde altını çizeyim mühendis fakültesinin yetiştirdiği değerlerden birisidir ee, bir bir tatmin başkasıdır onun altına çizmiş olan böylece mühendis hocalarımız da gördüğüm için onlara şey yapıyorum <gülüyor> e, selam yıkılıyorum ee, sözü e, savana bırakacağız yani soru katkı e, yapmak isteyen varsa vaktimiz var ee, yardımcısı var Fizikçi olduğunu da unutmayalım bu arada. Hocamız fizik yap doktora evet, yapmak istiyor öncelikle. Arif Delik. Evet ben de fizikçiyim. De tabii konuların e, genel havasıyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Yani son sözlerle ilgili ve okunan mektupta geçen bir cümleyle ilgili bir bugüne ilişkin üzüntümü... Dayan etmek istiyorum. O diyor ki iki yıllık mühendislik dersleri mühendislik okuduğu halde bugün var mı iki yıllık mühendislik dersleri mühendislik fakültesinde? Kalktı yok oldu. Maalesef onun için maalesef bilmiyorum yani tarihle ilgili hocalar. Ne hissediyorlar e, öğrencilerin yetişmesinde ama ben, ben mühendislik fakültesinden fakültesinde bu konularda ilgi gösterip de buralara varabilecek bir öğrenci yetişme olasılığını çok düşük görüyorum. Ne yazık. Askerlik yapmayı reddetmiş ve daha sonra da askerlik ilgili diğer opsiyonlardan faydalanmayı da reddetmiştir. Yani belki Türkiye'ye dair duyduğu entelektüel ilgisinin sebeplerden biri olarak okunabilir. Teşekkür ederim. Uçan mühendislik bölümünden sıkça bahsediyordu. Ben sizin elektrik mezunu olduğunuzu biliyorum. Mühendislikten daha ünlü ekleyebiliyorum, Buğazes Üniversitesi'ne. Ee, Ameliyane bir tabir verelim, bilimsel bir şey de olacak ama mühendislik bölümündeki sıkıntı nedir acaba? Yani burada <gülüyor> sosyal bilimlere geçiş... <gülüyor> İkisi anlamda bir şey söyleyebilir misiniz? Bu soruya cevap verecek üç beş var burada, benim sınıf arkadaşım mühendislikten. Hepsi de mühendislikten bir miktar uzaklaşmış durumdalar. Ee, bu arada oldukça güzel bir şey olduğunu söylüyorum çünkü çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. ben. Yani bizim, bizim mühendislik fakültesinin e, zenginliği ve genişliği öğrencilerimizin, hocalarımızın ve üniversitemizin genişliği ve zenginliği e, politik bir diplomatik cevap veriyor. <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nin mühendislik fakültesiyle ilgili bir şey değil ki ben 18 yaşında yurt dışına gittim. Amerika'da bir üniversitede mühendislik okudum. Ama sonra, şimdi iktisat tarihçisi oldu. Bu bence Boğaziçi ile ilgili bir şey değil. Mühendislik fakülteslerindeki cevheri de yansıtıyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Söz almak isteyen? Evet. evet. Benimkisi biraz kişisel özel olacak ama bu tarihsel süreçte özne olarak bir arada olmadığımız ama bir şekilde gerek akademik dünyayla ve gerekse kendimizin entelektüel yönülleriyle buluşabildiğimizin onurlu ve birlikteliğinden uyduğu sevinci ve teşekkürü ifade etmek istiyorum. Ben ODTÜ ekonomi istatistik mezunuyum. Çağla Keyder hocamdır. Ben de devleti biraz e, dumura uğratılınca kendime göre bir yol çizdim. E, burada bu buluşmaları sağlayan bütün e, herkese çok teşekkür ediyorum. Biz, biz teşekkür ediyoruz. E, başka soruya katkı yoksa e, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi Atatürk Süsü, Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi Adına bütün katılımcılara, konuşmacılara, beklemeye geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz.